İnşallah Teala kulluğumuzun nişanesi olan Allah'ın makbul bir kulu olmanın şartı olan cennete girmenin şartı olan cehennem narından azat edilmenin, kurtulmanın şartı olan Namaz ibadetinden geçen hafta bir hocamız bahsetti. Biz de bu hafta konunun önemine binaen namaz ibadetiyle ilgili sizlere bir sohbet hazırladık. Allahu Teala hakkı söylemeyi Doğruyu söylemeyi, Batıldan uzaklaşmayı Ve söylediğimizde isabet bulmayı bizlere nasip eylesin. Ve niyetlerimizi salih, ihlaslı eylesin. Değerli müminler, Namaz ibadeti, dinimizin en önemli ibadetidir. Kelimeyi şahadetten sonra yapılması gereken en önemli ibadet namaz ibadetidir. O yüzden bizler İslam'a giren kelime-i şahadet ile İslam'a giren gayrimüslimleri Hemen namaza başlatırız. Çünkü deriz ki, artık sen İslam'a girdin, artık senin namaz kılman lazım. Şu andan itibaren namaz üzerine farzdır. Hangi vakit şehadet getirdiyse o vakitin namazı üzerine farz olmuştur. Kılmadığı takdirde günahkardır. Tehlikeli bir vaziyete girer. O yüzden derhal ona namaz kıldırırız. Ancak o der ki, bu namazı ben kılacağım ama dualarını bilmiyorum, Kur'an okumasını bilmiyorum, nasıl abdest alınır bilmiyorum, nasıl bu namaz kılınır bilmiyorum der. Biz ona cevap deriz ki, namaz ibadeti o kadar önemlidir ki, senin bütün bunları öğrenene kadar namazı ertelemen mümkün değildir. Derhal namaz kılmalısın. O da bize der ki, nasıl kılacağım? Ben bilmiyorum. Deriz ki, gel camiye, sana abdest almasını hemen gösterelim. Camiye gel, Müslümanlar ne yapıyorsa... Sen de aynısını yap, ağzında da sadece bildiğin hangi kelime varsa onu söyle. Allah kelimesini biliyorsun. Sadece Allah de, ayakta Allah de, rükuda Allah de, secde Allah de, tahiyatta Allah de, selam verirken Allah de. Ama en kısa zamanda bunu öğren. Ama şu andan itibaren sadece Allahu Ekber kelimesiyle. Sadece bildiğin neyse artık Subha Subhanallah veya Elhamdülillah kelimelerinden herhangi biriyle veya buna benzer kelimelerle namazını eda edeceksin, bu üzerine farz kılınmıştır deriz. Onun öğrenmesini beklemeye tahammül yok. Çünkü artık La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Dediği andan itibaren Müslümandır, Müslümanın üzerine namaz farzdır. O namazı o vakti geçirmeden kılması lazım. Nasıl kılması lazım? Ne biliyorsa onunla beraber eda etmesi lazım. Çünkü bu meselenin aciliyeti vardır. Çünkü bu meselenin önemi vardır. Çünkü şahadet kelimesinden sonra o insanın kendisine ölüm gelmiş olsa, ve o da o vakitte o namazını eda etmeden ölmüş olsa günahkar olarak bölecektir. O yüzden bir kelimeyle dahi olsa ona namazını kıldırırız. Kılmasını emrederiz, tavsiye ederiz. Durum böyleyken Müslümanların birçoğu günümüzde namaz kılmıyor. Çocuklar Oğullar, kızlar, gelinler, damatlar namaz kılmıyorlar. Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde, biz cenneti umuyoruz inşaAllah dedikleri halde, Allah bizi niçin yaksın ki? Biz Allah'ı seviyoruz, peygamberi seviyoruz, Kur'an'ı seviyoruz dedikleri halde, biz İslam'ı seviyoruz, biz camiyi seviyoruz, biz hocayı seviyoruz dedikleri halde namaz kılmıyorlar. İşte değerli kardeşler, sevmek gerçek olsaydı, sevme duygusunda o insan samimi olsaydı bunun gereğini yapardı. O yüzden diyoruz ki, İman etmek, amel etmeyi gerektirir. Bir insan iman ediyorsa, amel etmesi lazım. İnanıyorsa gereğini yapması lazım. Ben inandım dediyse, gereğini de yapıyorum demesi lazım. Ben her şeye inanıyorum ama, gereğini de yapmıyorum dediği andan itibaren, biz o insanın yüzüne şöyle bir bakarız. Ya sen neyin nesisin ya? İnanıyorum diyorsun da gereğini yerine getirmiyorsun. İnancın da acaba samimi misin, değil misin sen? Madem ki inanıyorsun bunun gereğini yap. Madem ki ahireti, cenneti umut ediyorsun, gereğini yap. Gereğini yapmıyorsan demek ki sen bu sözlerinde yalancısın, samimi değilsin. Samimi olsaydı inancınla amelin birbirine tezat oluşturmazdı. Bütün insanlar, şu anda yeryüzünde yaşayan, bütün insanlar sorsanız cennete mi girmek istersin, cehenneme mi girmek istersin, bazıları der ki ben cennet cehennem diye bir şeye inanmıyorum ha illaki de var ise tabi ki rahat etmek isterim cennete girmek isterim der peki bunun için ne yapıyorsun inananlara desek ki bunun için ne yapıyorsun cennete cehenneme inanıyorsun da bunun için bir çalışmam var mı ya hocam öyle hani fazla bir çalışmamız yok ne yapıyoruz işte Kandil geceleri olduğu zaman camiye biraz erken gidiyoruz. Orada mevlidi Şerif dinliyoruz. Bir de arada cuma namazına gidebilirsek, bir de bayram namazlarını kaçırmamaya çalışıyoruz. Bütün Müslümanlığı bu. Bu yeterli mi? Değil. Böyle bir insan, asi bir insan mı, isyankar bir insan mı? Evet. Kelimenin tam anlamıyla Evet. Asi bir insan, isyankar bir insan. Sabah ezanları okunurken, şu ezan okundu da benim uykumu kaçırdı, deyip de, bu hoca da şu müezzin de ne zaman şu ezanı bitirecek? Beni rahatsız ediyor, uykuma devam etmek istiyorum, diyen ve o şekilde uyuyan ve güneş doğana kadar. Doğduktan sonraya kadar yatan bir insan asi değil mi? İsyankar değil mi? Evet, asidir, isyankardır, günahkardır. İnancında samimi olsaydı bunu yapamazdı. Allah'a gerçekten sevmiş olsaydı bunu yapamazdı. Kalbi Allah korkusundan titreyen bir insan yatağında rahat edemez. Bir salih insan her gece kalkıyor, gece namazını ihya ediyor. Diyorlar ki, eşi özellikle, diyor ki kendisine, bu kadar beş vakit namazını kılıyorsun. Allah yolunda gayret ediyorsun, çabalıyorsun, zekatını veriyorsun. Gece namazlarında kılıyorsun, hadi kıl. Ama bir gecede kılmayı ver veya çok az kıl da yat. Neden? Şu gecenin ortasında şu derin uykumuzu bölüyorsun Kalkıp gece namazı kılıyorsun diyor. Cevaben bu salih kişi diyor ki senin dediğini şeytan bana vesvese olarak veriyor. Ancak ben de cevaben diyorum ki kalk ey miskin kalk cehennem narı cehennem ateşi senin yatağından daha sıcak. Yatak sıcak, oradan ayrılamıyorsun ama unutma ki cehennem narı, cehennem ateşi daha sıcak. Tahammül edilemez. Cehennem yatağım olmasın, kalacağım yer olmasın diye kalkıp, insanlar uyurken kalkıp, Rabbime tövbe istiğfarda bulunuyorum, niyazda bulunuyorum. Yalvarıyorum, yakarıyorum, günahlarım için pişmanlık arz ediyorum. Çünkü biliyorum ki bu işin sonunda ya cennet var ya cehennem var. Allah korusun cehennem olursa halimiz nice olur. Cehennemden kendimizi azat edebilmemiz, kurtarabilmemiz için Rabbimize naz etmemiz lazım yalvarmamız lazım. Böyle bir ihtimal durup dururken rahat edemememiz lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vallahi benim bilmiş olduğumu bilmiş olsaydınız benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız benim gördüklerimi görmüş olsaydınız çöllere çıkardınız Ellerinizi açardınız. Rabbinize yalvara ağlayarak yalvara yalvara saatlerce öylece kalırdınız. Benim bildiğimi bilmiş olsaydınız. Yataklarınız üzerinde eşlerinizden lezzet bile alamazdınız. Korkudan hüngür hüngür ağlardınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle haber ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bildiğini biz de biliyoruz. O bize aktardı çünkü. Allah bize aktardı çünkü. Ancak O'nun bilmesiyle bizim bilmemiz biraz farklı. O bildiğini gerçekten biliyor. Bildiğine samimi olarak inanıyor. Bütün hücreleriyle, bütün kalbinin derinlikleriyle, bütün samimiyetiyle inanıyor, tasdik ediyor. İnandığını amel sahasına döküyor. İnandığını yaşıyor, azimle gayretle yaşıyor. Onun inancı katıksız. Onun inancında en az bir şüphe yok. Onun inancında samimiyetin zirvesi var. Onun inancında ihlas var. Onun inancında gayret var. Onun inancı gibi değil bizim inancımız. Bizim inancımızda zelleler var. Kaçaklar var. Şüpheler var. Hastalıklar var, ihlassızlık var, samimiyette eksiklik var, düşüncelerde keskinlik yok, aklımız çok zeki değil, gerçeklerle yüzleşemiyoruz, gerçekleri olduğu şiddetle algılayamıyoruz. Gerçeklere olması gereken değeri veremiyoruz. Tehlikenin farkında değiliz. Durumun ciddiyetinin vahametinin farkında değiliz. Güle oynaya gidiyoruz. Sanki ölümden sonra bizi cennet bekliyormuş gibi. Çok rahatız. Değerli kardeşler, Bu rahatlık bize çok fazla. Bu rahatlık bizi perişan ediyor. Bu rahatlık bizi helaka sürüklüyor. Hep nefislerimizi tezkiye ediyoruz. Biz iyiyiz yahu. Cehennemde yanacak insan mı yok? Aha bak şu insanlar ne namaz var ne niyaz var. Her türlü haramı yerler, içki, kumar, küfür, ahlaksızlık. Bunlar varken bize cehennemde yer kalmaz diye düşünenlerimiz olabiliyor. Halbuki bu çok kaçık bir düşünce. Kendi kendimizi kandırmış olduğumuz bir yem. Kendimizi yemliyoruz. Kendimizi kandırıyoruz. Olay aslında çok önemli. VEHİM. Sahabenin sonra kalanları onları gören arkadaşlarına, yani peygamberimizi görmeyip de peygamberimizin sahabesini görenlere yani biz onlara tabi'inler diyoruz, tabi'ler. Tabi'inlere diyorlar ki Allah'ın Resulü'nün zamanında biz öyle bir haldeydik ki sizin çok basite almış olduğunuz o günahları, o hataları biz Peygamberimiz zamanında insanı helak edecek olan, insanı cehenneme sokacak olan bir günah zannederdik. Öyle algılardık, öyle inanırdık, öyle düşünürdük. Onu öyle bilirdik, ona yaklaşmazdık. O basit, sizin basit görmüş olduğunuz, her gün, her birinizin defalarca tekrar tekrar yapmış olduğu ve hiçbir beis görmediği çok hafif basit diye algıladığı, düşündüğü o günahlar var ya, Allah'ın Resulü'nün zamanında biz onları işlemekten ödümüz kopardı. Onları işlediğimiz takdirde cehennemle karşı karşıya geleceğimizi düşünürdük, öyle sanırdık, o kadar o meseleyi büyütürdük, ciddiye alırdık. Ancak siz öyle değilsiniz. Peygamberimiz vefat ettikten sonra aşağı yukarı 20-30 sene sonra söylenen laflar bunlar, 20-30 sene sonra ne kadar bir değişim olmuş. 30 sene sonra. Tabiinlerin hayatında sahabeler tabiileri beğenmiyor. Hata ediyorsunuz diyor. Günahları basite alıyorsunuz diyor. Şu ufak şeyleri basite alıyorsunuz diyor. Ya bugün değerli kardeşler aradan 1400 34 sene 35 sene geçmiş. Ve her geçen gün salih ameller azalmış, samimiyet azalmış, ihlas azalmış, sevap yapma derecesi azalmış, günahlardan kaçınma derecesi her geçen gün, her geçen yıl ve azalmış, azalmış bu hale gelmiş. Acaba diyorum o sahabiler aramıza gelselerdi, Bizi gördüklerinde ne derlerdi? Ne derlerdi ya? Şurada ezan okunurken sağda solda gezenleri gördüklerinde sahabeler ne derdi? Siz Müslüman mısınız? Diye soru sormaz mıydı acaba? İnanmıyorum sizin Müslümanlığınıza demezler miydi acaba? şu açık saçık gezen bayanları, biz de Müslümanız diyen bayanları, gördükleri zaman, bunlar Müslüman mı? diye sormaz mıydı? Sormazlar mıydı acaba? İnanmıyoruz bunların Müslümanlığına. Müslüman böyle mi olur? Müslüman bile bile Allah'ın ayetlerini ayaklar altına alır mı? Çiğner mi? Müslüman böyle, Orasını burasını gösterecek kadar ahlaksız olabilir mi? Müslüman hayasız olabilir mi? Müslüman namussuz olabilir mi? Sormazlar mıydı bunları? Sorarlardı. Ama bugün bunları sorsanız deseniz bu adam kafayı mı yemiş ya? Bizim hayatımıza karışıyor, dil uzatıyor. Derler. Ne karışıyorsun kardeşim bizim hayatımıza derler. Başka işin mi yok? Hocaysan git camiye. Derler. Ancak bir mesuliyettir ki bunlar dile getirilmeli. Bunlar dile getirilmeli. Geçen arkadaşlarla oturuyoruz. Ezan okundu. Ya ezan. Çay içiyoruz. Dedim ki, arkadaşlar camiye gidelim. Namazımızı eda edelim cemaatle. Sonra gelelim çayımıza devam ederiz. Sohbetimize devam ederiz. Önce şu Allah'ın davetine icabet edelim bakalım. dedi. Hiç kimse orada olmadı. Kimisi dedi ki burada cemaat yaparız. Birisi dedi ki niye burada yapıyoruz ki? Herkes gitsin sohbetten sonra evinde kalsın. Biri de dedi ki ya kardeşim ben imamlıktan vaizliğe camiye gitmemek için karar vermiştim ve bunun için vaiz oldum. Dedi. Ne kadar enteresan Ne kadar acı Ne kadar yürek delici Ne kadar acı verici bir kelimeydi benim için bu Bizler için de Eyvah dedim eyvah Ümmetin Vaaz edicileri Bu dini anlatıcıları ümmetin emri bil maruf yapacak olanları, ümmetin hakka davet edecek olanları, peygamberin görevine mir, varis olanlar, peygamberin ilmine varis olanlar, böyle mi olacaktı? Onlardan bir gün böyle bir söz İşitecek miydim Allah'ım dedim. Bu nasıl bir söz? Ben camiye gitmemek için vaiz oldum. Maşallah kella. Bu nasıl bir söz? O yüzden Müslümanlığımızı sorgulamamız gerekiyor işte. Talihsiz sözler söylüyoruz. Nifak sözlerimizden sırıtıyor. Fıskı fucur sözlerimizden belli oluyor. Kalbin derinliklerindeki hastalıklar iki dudağın arasında dile gelen kelimelerle ortaya çıkıyor. Ne hallere kaldık? Ne şerli bir zamanda yaşıyoruz? Ne şerli bir zamanda yaşıyoruz. Ne afet dolu bir zamanda yaşıyoruz. Ne kör bir zamanda yaşıyoruz. Ne imansız bir zamanda yaşıyoruz. Ne kalpsiz bir zamanda yaşıyoruz. Ne akılsız, ne duygusuz bir zamanda yaşıyoruz böyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu gibi bir gün deccal'den bahseder. O kadar bahseder ki derler ki sanki şu hurmalığın arkasından bu deccal çıkıp geri verecek. Öyle zanneder sahabe. Kendi aralarında konuşurlarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o grubun yanına gider. Der ki siz neden bahsediyorsunuz? Bu kadar hararetli, hararetli neyi konuşuyorsunuz? Derler ki, ey Allah'ın Resulü, bugün Deccal'den o kadar bahsettin ki, sanki birden aramızda zuhur edecek sandık. Sanki şu hurmalığın duvarının arkasında çıkıp gelecek birden verdik. O yüzden kendimizi ayarlıyorduk. O deccal gelirse onun fitnesine nasıl kanmayacağız diye birbirimize nasihat da ediyorduk. Bu fitneden çok korktuk ey Allah'ın Resulü. O yüzden uyanık olmak için tedbir almak istiyorduk. Bunu konuşuyorduk ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eğer deccal ben aranızdayken çıkarsa ben ona yeterim dedi. Ancak deccalden daha tehlikeli bir fitne var. Ben ondan korkuyorum dedi. Dediler ki Ey Allah'ın Resulü Bu fitne nedir? Deccal'den daha büyük fitne olabilir mi? Bize haber verir misin ey Allah'ın Resulü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buyurdu ki Ben şu zamandan korkarım ki Allah bütün nimetlerini sizlere açı verir, zengin olursunuz, zekat verecek insan bile bulamazsınız, deprebeli bir hayata kavuşursunuz, dünyanın bütün kapıları önünüze açılır, her türlü kolaylık. Her türlü afiyet, her türlü sağlık hizmetleri önünüzde hazır bir şekilde bekler. Ve siz bu fitneler içerisinde Allah'ı unutursunuz. Ben bundan daha çok korkuyorum. Dünyanın bütün kapılarının size açılması şeytanın fit ve deccalin fitnesinden daha büyük bir fitnedir. Deccal belki sizi kandıramaz ama dünyanın zevkü sefası, malı mülkü, zenginliği, refahı sizi kandırabilir. Sizi Allah'tan uzaklaştırabilir. Ben bundan korkuyorum dedi. İşte vaziyeti görüyorsunuz. Bazen para verecek insan bulamıyoruz. Kim acaba yoksul, kim fakir? Gidelim de bir ekmek parası verelim diyecek dediğimiz zaman bunu hak eden bir insan bulamıyoruz. En fakiri maşallah. En fakirinin durumu bile iyi. Dünya bütün nimetlerini açmış durumda. Allah bütün nimetlerini vermiş durumda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinde üç ay olurdu, ateş yanmazdı. Hazreti Ayşe bildiriyor. Ben öyle zamanlar biliyorum ki üç ay Allah'ın Resulü'nün evinde ateş yanmıyordu üç ay boyunca Allah'ın Resulü'nün kursağından sıcak bir çorba geçmedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o büyük şerefiyle o izzetiyle Rabbi katında o büyük değeriyle birlikte gelirdi eşlerinin evine Ey Ayşe yiyecek var mı? Yok ey Allah'ın Resulü diye cevap aldığında kırılmasın diye öyleyse ben oruçluyum ey Allah ey Ayşe üzülme derdi Şimdi bizler dünyanın bütün nimetlerinden faydalanıyoruz, istifade ediyoruz. Varlıklıyız, zenginiz. Yarın ne yiyeceğiz diye tasalanmıyoruz. Varlık var. Her şey var. Hatta hatta öyle şımardık ki, fırından almış olduğumuz, bu öğün için almış olduğumuz ekmeği akşamleyin yemeyecek kadar, yarın sabah kahvaltıda yemeyecek kadar şımarmışız. O Allah'ın nimetini çöpe atacak kadar şımarmışız. Ve zannediyoruz ki biz kardayız. Hayır. Dedcan'dan daha büyük bir tehlike her gün koynumuza yatıyor. 24 saat, bir hayat boyu yakamızı bırakmıyor. O da süslü dünyadır. Dünyanın makamıdır, mevkisidir. Tesettürlü bir bayan bir işe girmek istiyor. İş sahibi diyor ki, sen bu kılıkla burada çalışamazsın. Modern bir kıyafet içerisinde olursan seni işe kabul ederim. Tamam diyor imanı zayıf o kişi. Açılmayı saçılmayı kabul ediyor. Derken namazını yazıda bırakıyor derken Müslümanlardan müminlerden oluşan çevresini de terk ediyor. Bambaşka bir hayat, bambaşka bir çevre, bambaşka bir yaşam, bambaşka bir inanç içerisinde oluyor. Hepsi asgari ücreti taliplisi olduğu için. Aç mı kaldın be kızım? Açık mı kaldın be kızım? Değer mi böyle bir işte çalışmaya? 800 lira, 500 lira, 600 lira maaşa cenneti değişmeye değer mi? Şu kadarcık bir geçici bir dünya kağıdına ce cehennemi satın almak değer mi? Neydi seni bu hale getiren? İşte dünya aşkı, dünya sevgisi, dünyayı o kadar sevdik, o kadar gönlümüzde, gözümüzde büyüttük ki onun için ahiretimizi satabiliyoruz, perişan edebiliyoruz. Konumuz namaz demiştim. Bugün namaz kılmayan insanların bir çoğunun mazereti, ben çalışıyorum, vakit yok. Namaz iş yerinde oluyor, kılamıyorum. Eve geldiğim zaman yorgun argınım yine kılamıyorum. Vakit yok. Ben çoluğun çocuğun rızkını kazanıyorum. Vakit yok diye... Kendini kandırıyor Mazeret uyduruyor Değerli kardeşler Bu mazeret Aslında Tamamen bir kandırmaca Dünyaya o kadar dalmışız ki Gözümüz perdelenmiş Gönlümüz perdelenmiş Aklımız perdelenmiş, gerçekleri göremiyoruz, gerçekleri idrak edemiyoruz, bütün lezzetleri öldürecek olan ölümü düşünemiyoruz. Tuğulul Emel, yani sürekli bir bekleyiş, sürekli bir umut, sürekli bir Yeni lezzet peşinde olma düşüncesi, haleti ruhiyesi, ahireti bize unutturmuş durumda. Vakitlerimiz full dolu. Düşünmeye vakitimiz yok. İş yerinde, işimizle uğraşırız. Çevremizde nahoş. Kimli insanlar vardır. Onlarla uğraşırsın. Göz zinası, kulak zinası içerisinde olursun. Eve gelirsin, televizyonu açarsın gelir gelmez. Yüzlerce kanal içerisinde bir oraya bir oraya zıplarsın. Yorgun bitene kadar Koltuğunda sızana kadar izlersin. Epeyce yorgun düşünce, sızıp kalırsın bir tarafta. Sabahleyin işe gitmek için erken kalkarsın. Tabi yorgunsun, gece uykusu uyuyamadın. Acele, kahvaltı bile yapmadan işe koşarsın. O işte akşam mesai bitimine kadar uğraşırsın, çalışırsın, akşamleyin eve gelirsin, yine elinde bir kumanda, yine o kanal bu kanal, yine gece saat 12 buçuk bir, yorgunluk argınlık, ardından yine 3-4 saatlik bir uyuma, yorgun argın uykuyu almadan kalk yine şehit. Çoluk çocuk ne yapar? Hanımın durumu nedir? Senin durumun nedir? Ahiretin için ne yapıyorsun? Bu gitişattan haberin var mı? Sen nereye gidiyorsun bu acele, bu telaşa, bu hengame, bu yorgunluk, bu stres, bu bunalım? Nereye gidiyorsun? Hiçbir şey yaptığın yok. Ahiretin için bir şey yapmıyorsun. Dünya için yapıyorsun da. Bol bol. Düşünmeye bile vakit kalmıyor bize. Cumartesi, pazar var, tamam. O da ya maç, ya piknik, ya televizyon, ya bir gezinti. Yine meşgulüz. Düşünemiyoruz. Düşünemiyoruz. Düşünmeye vakit ayırmıyoruz. Düşünme ameliyesini yapmadığımız için kendimize gelemiyoruz. Dünyanın oyun ve eğlencesi bizi sarhoş etmiştir. Büyük alimlerden i̇bn Teymiye buna benzeyen bir söz söylüyor. sözü şu anda tam olarak hatırlayamayacağım. Ama diyor ki özet olarak insan dünya ile meşgul olduğu seviyede ahiretini de unutur. Dünya ile meşguliyeti arttıkça ahireti ile meşguliyeti azalır. Dünyaya daldıkça ahireti unutur, ahiretten uzaklaşır. Diyor ki: Ölüm akrebi sokup duruyor. Dünyaya dalmışlığımızın vermiş olduğu sarhoşluktan Ölüm akrebinin zehrini, acısını, sokuşunu fark edemiyoruz. Ölüm akrebi her saniye ısırıyor. Dünya sarhoşluğu hissiyatınızı uyuşturmuş, ...fark edemiyoruz. Böyle söylüyor. Yani niçin fark edemiyoruz derseniz... ...dünya sarhoşluğu... ...dünyaya dalışımız... ...dünyanın zevki sefasının bize vermiş olduğu sarhoşluğu... ...bizi alıp bir yerlere götürmüş olması... ...aklımızı, beynimizi, kalbimizi işgal etmesi, meşgul etmesi... Ölüm akrebinin sokuşunun vermiş olduğu acıyı hissetmememizi sağlıyor. Halbuki ölüm akrebi her nefes sokuyor bizi. Her nefes zehrini zerk ediyor. Biraz biraz, biraz biraz. Derken saçlar ağrıyor derken yüzler kırışıyor. Derken bel biraz bükülüyor. Derken eline bir değnek alıyorsun. Bütün bunları yapıyorsun. Ölüm akrebi sokluğu için. Ölüm akrebi seni ölüme yavaş yavaş çektiği için bu hallere geliyorsun. Ama hala Dünyaya o kadar bağlısın ki bu girişat nereye? Bu ölüm akrebi beni sokup duruyor. Bu işin sonu ne olacak? Bunu düşünemiyoruz. Ölüm akrebinin vücudu tamamen zehirlemesiyle ölümün gerçekleşmesinin akabinde bizi neler bekliyor? Neyle karşı karşıya geleceğiz? Bunun farkında değiliz. Ölüm Unuttuğumuz bir gerçek Her gün mezarlıkları görürüz ama Bir gün oraya gömüleceğimiz aklımıza gelmez Bazen gideriz cenazelere Bakarız Adamın Cenazeyi defnediyoruz İki metre geride onu seyreden insanlar var Gülüyorlar. E be kardeşim ne kadar sarhoşsun yahu. Düşünsene bir gün sen de buraya gireceksin. Bir hazırlığın var mı? Bu oraya konan insan şu anda sen bile olabilirdin. Bir elin elen verici trafik kazası sonucu. Daha dün beraberce yemek yediğin, çay içtiğin, sohbet ettiğin arkadaşını gömüyorsun. Sen de olabilirdin. Sen de ansızın gidebilirdin. Bunu düşünmüyorsun. Bir an önce şunu gömelim de görevimizi yapalım. Hadi uşaklar. Daha hızlı, daha hızlı atın toprağı. Bir an önce kapatın üstünü. Bakın cenazenin üstüne toprak atanlardaki gayreti bir daha izleyin. Bir daha bakın nasıl, nasıl atıyorlar. Bir hareket, bir canlılık vardır. Uyuşuk değillerdir. Biri atar hızlı hızlı öbürüne bırakır. O atar hızlı hızlı bir an önce kapatalım. Ya bu celze çıkacak değil ya kardeşim. Ama bir acele vardır orada. E niye? Bu ölü. Ölünün soğuk. Bir an önce kurtulalım. babam dahi olsa hızlı gömerdi. Düşünmezsin ki bir gün oraya sen de geleceksin. Düşünmüyoruz. Akletmiyoruz. Ben öyle cenazeler gördüm. Adam orada ölüm ve ötesi ile ilgili bir şey düşüneceği yerde. Gülüyor, oynuyor, arkadaşıyla iş sözleşmesi yapıyor. Yarın gel diyor falan yerde. Şunu yapalım, bunu yapalım. Falan eğlenceyi yapalım, fişmanca yere gidelim. Falan yerde, falan işi yapalım. Bunu söylüyorum. Yahu sen hiç mu aklı etmezsin insan ya? cenazeyi gömerken bir ibret al yapacak olduğun laf mı ya hiç düşünmez misin aklın yok mu bir an olsun düşün bir an olsun düşün bari toprağa bir insanı defrederken düşün gözlerin görüyor bu manzarayı bu acı manzarayı görüyor sen de buraya geleceksin biliyorsun e bir düşün bir çeki düzen ver. Cenaze namazını kılmaya geldiği arkadaşının cenazesinde mala yani işler konuşuyor, heva hevesinde gülüyor, oynuyor, küfre diyor, isyan ediyor, günah ediyor, günahlar planlıyor, ibret almıyor. Düşünmüyor, idrak etmiyor. Demek ki ölüm akrebi Sokuyor ama dünya sevgisinin vermiş olduğu uyuşukluk, sarhoşluk, uyuşturma bu acıyı his, e, hissetmemizi engelliyor, düşünmemizi engelliyor, idrak etmemizi engelliyor. Öyleyse bakın Peygamberimiz niye Deccal'den fazla korktu dünyanın zenginliğinden? İşte bunun için dünyanın nimetleri bütün kapılarını sana açarsa sen kolay kolay o fitneden kurtulamazsın. Kolay kolay uyuşturulmaktan, uyuşmaktan, sarhoş edilmekten kurtulamazsın. Bu tehlike var. O yüzden değerli kardeşler. Hocasıyla, hocasıyla dünyada mal biriktirmeye çalışıyoruz. Bir daire aldık, biri daha olsun. Çocukların hepsinin dairesi var, torunların da olsun. Çocukların hepsini evlendirdim, iş ettim. Şimdi torunlar kaldı, onlar yapacağız. Onları düşünüyorum. Onlarda bir şöyle baş közeysek, onlarda ev ocağı alabilirsek, onlarda iş sahibi olabilirsek, her şey tamam. Ve kardeşim değerli insan. Sen ne diyorsun yahu? Sen kendini kurtarabildin mi bir kere? Torununu kurtarmaya çalışıyorsun. Sen hayatına bir bak. Hayatına bir bak bakalım sen. Ahirete ne götürüyorsun? Ne yaptın? Hangi azığı götürüyorsun? Var mı bir şey? Yok. Çok cılız. Peki sen bu çocuğun dünyasını elde etmesi için elinden gelen gayreti gösterdin. Ahireti için ne yaptın? Hiçbir şey. Senin çocuğun kaç yaşında? 40 yaşında. Namaz kılıyor mu? Hayır. Diyorum diyorum kılmıyor işte ne yapalım ya? Bizim uşak ama terbiyeli insandır ha. Çok iyi insandır, iyi yüreklidir. Ha. E kardeşim iyi yürekliliğinden bana ne? Allah'a asi ise isyankarsa beş vakit Allah'ın emri çiğniyorsa nerede kaldı onun iyiliği ya? Bu iyilik midir? Değildir. Ne yaptın o insan için? Madem ki senin çocuğun kıbleyi tanımıyor senin torunun kıbleyi tanımıyor senin kızın, gelinin kız torunların Örtü nedir bilmiyor. Daracık daracık pantolonlarla. Şeffaf şeffaf. Fitne uyandırıcı, uyandırıcı. Şekilde, makyajla, parfümle, ahlaksız bir şekilde orada burada. ring atıyor. Buna sen sebep oldun. Sen buna bir şey verseydin bu böyle olmazdı. Bu çocuk, bu kız, bu gelin neyse bu şekilde giyinerek senin evinden çıkmıyor mu? Evet çıkıyor. Bu giysileri senin paranla almıyor mu? Evet alıyor. Bu isyankarlığı senin kazandığın parayla yapmıyor mu? Evet yapıyor. E neresi bunun doğruluğu? Sen nasıl Büyük bir vebaldesin. Bunu bilmezken... ...tutuyorsun diyorsun ki... ...benim çocuğum, torunum... ...çok iyidir, iyilikseverdir. Cemiyet adamıdır. Cemiyet adamı olabilir. Cennet adamı mı? Bir de ona bakalım. Nice var, nice cemiyet adamları vardır. Bakarsın kuluğunda, kıyafetinde maşallah... O biçim okumuş, diplomalı, konuştuğu zaman dersin büyük adam, çok güzel konuşuyor, yürüdüğü zaman yer titrer ama on par etmez. Ahiret için bir şey yapmamıştır, Kendini, kendi eliyle cehenneme atmıştır. Çoluğuna, çocuğuna iyi örnek olmamıştır. Onlara iyi eğitim vermemiştir. Onlara Allah'ı tanıtmamıştır ahireti tanıtmamıştır. Ondan sonra cemiyet adamı olarak ortalıkta gezer. Yüce Rabb Rabbimiz Peygamberimize hitaben diyor ki sen onların şekline, şemanına baksan onlar bir adam zannedersin. Tû'cibüke eşsâmuhun diyor. Onların cisimleri senin hayretine gider. Adamda cisim var, boy boz, O biçim. Kılık kıyafet, dört dörtlük. Onlar konuştuğu zaman sen onları adam zannedersin diyor. Kimler bunlar? Ebu Cehiller. Ama bunlar Allah indinde on para etmez. Tebbet yedâ. Ebi Lәb ve tab Ebu Lәb'in eli kurusun, kurdu da. Ma ağna عنه malu ve ma kesb balı ona fayda vermedi, kazandıkları ona fayda vermedi. Siasla naran da te alevli bir ateşe. Savrulacak, atılacak. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَةُ Eşi var ya hanımı, o da ona, onun ateşine odun taşıyacak. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسْهَدٍ Sırtında eğrilmiş bir ip ile birlikte odun taşıyacak boynunda eğrilmiş bir iple bir zincirle E, ee, ama Ebu Leheb baktığın zaman boylu oslu söz dinlenen makam mevkisi olan toplumda yeri değeri olan bir insandı ama ahireti perşan etti ahiretini kurtaracak kadar bir aklı yoktu aklı sadece dünyaya çalışıyordu İslam düşmanlığına çalışıyordu Şeytanın hadimliğine, hizmetkârlığına çalışıyordu. Bu mudur insanlık, bu mudur efendilik? Değil tabii ki. O yüzden Kullukum ra'in ve kullukum mes'udun an râiyyeti Hepiniz çobansınız. Hepiniz sürünüzden sorguya çekileceksiniz. Allah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, malımızdan, mülkümüzden sorguya çekileceğiz. Hesabını hazırladık mı? Peki. Bunların hesabı zor. İstifade etmiş olduğumuz dünyalık nimetlerden hesaba çekileceğiz. Bunlara cevap hazırladık mı? Ölüm akrebi hala şu anda vücudumuzun bir tarafında bizi ısırıyor. Hisseden var mı? Ölüm akrebi yakamızdan düşmeyecek. Hisseden var mı? Hissetmeliyiz. Anlamalıyız. İdrak etmeliyiz. Efe la ta'kilun Hiç düşünmezmişsiniz diyor allah Teala. Efe la onlar hiç düşünmezler mi diyor Allah Teala. Efe yetedebberun el Kur'ane onlar Kur'an'ı hiç düşünmezler mi idrak et etmezler mi em ala kulubihim ekne ov ala kulubihim akfaluh Yoksa onların kalplerinin üzerinde kilitler mi asılı, kalplerine kilitler mi vurulmuş? Neden anlamıyorlar, neden bilmiyorlar, neden idrak etmiyorlar? Kur'an'ı değerli müminler, iyi idrak etmemiz lazım, iyi düşünmemiz lazım. Bütün dertlerimizin ilacı, devası, şifası, Kur'an'da cismimizde meydana gelen hastalıkların hiçbir önemi yok. Kanserin hiçbir önemi yok. Veremin hiçbir önemi yok. Bunların hiçbir önemi yok. Kalp hastalığı varsa işte o zaman yandık. Kalp hastalığı. Damar tıkanıklığı falan değil ha, tansiyon falan değil. Onu kastetmiyorum. İman hastalığı. İmanda zafiyet. İmanda şek şüphe. Onu kastediyorum. Fihi şifa lima fıstuğur. Kalplerde olana. Kapilerde meydana gelen hastalıklara Kur'an'da şifa vardır buyuruyor yüce Rabbimiz. Kaçımız Kur'an'ı okudu şifa olsun diye. Bu ilacı içti. Bu ilacı kaçımız günlük olarak kullanıyor? Bu devadan bu şifadan kaçımız istifade ediyor? Maalesef yok. Öyle bir korkunç halimiz var ki ne desen az nasıl tarif edeceğim kelimeler yeterli değil. Çok korkunç bir halimiz var. Kur'an'a en büyük ihaneti bizler yapıyoruz. En büyük vurdum duymazlığı bizler yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e iftirayı Bizler atıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i ölüler kitabı haline getirerek en büyük hakareti bizler yapıyoruz. Cin çatması, sarı hastalığı, nazar değmesi vesaire vesaire hastalıklar için, sadece bu hastalıklar için Kur'an-ı Kerim şifa olsun diye Sadece bu alanda Kur'an-ı Kerim'i kullanmak suretiyle Kur'an-ı Kerim'e en büyük hakareti yapıyoruz. Kur'an bunun için değil. Kur'an ölünün ahlakını düzeltmek için ölüye hitap eden bir kitap değil. Ölüyü namaza çağıran bir kitap değil. Ölüyü cennete davet eden bir kitap değil ölüyü cehennemden sakındıracak olan bir kitap değil Kur'an aklı olana düşünene, idrak edene yaşayana hitap eder bunun için gelmiştir hastalıklarımızı düzeltelim bunun için Kur'an-ı Kerim vardır <gülüyor> Kur'an-ı Kerim Sırf hafızların ezberlemesi için değil, hafızlar ezberlesinler ama Kur'an'ın içeriğinden, Kur'an'ın emrinden, Kur'an'ın ahkamından, Kur'an'ın hükümlerinden, Kur'an'ın emir ve tavsiyelerinden hiçbir şekilde nasip almasınlar ama ezberleyip dursunlar. Kur'an-ı Kerim bunun için gelmedi değerli kardeşlerim. Adam hafız ya, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş maşallah, tebarik Maşallah tebrik Allah. Hayır. Bu ölçü değil. Hafız Kur'an-ı Kerim'i ne kadar yaşıyor? Ne kadarını anlıyor? Ne kadarını kendi hayatına yansıtıyor? Yaşıyor. Hayatıyla Kur'an-ı Kerim ne ne derece barışır? Ne derece hayatında Kur'an hayat buluyor? Bu önemli olan yoksa ezberlemiş manasını bilmeden ahkamını bilmeden hitabını bilmeden emir ve tavsiyelerini bilmeden içerdiği imani cevherleri tanımadan bilmeden ezberlemiş vallahi böyle bir hafızlığın hiçbir hükmü yok bu mudur ya Hafız demek, korumak demek. Kur'an-ı Kerim'i koruyabiliyor musun? Ahkamını öğrenip koruyabiliyor musun? Yaşayabiliyor musun? Kur'an-ı Kerim'i insanlara anlatabiliyor musun? İnsanları Kur'an-ı Kerim ile Allah'ın yoluna davet edebiliyor musun? Hafızlık budur. Kur'an'dan istifade etmek budur. Kur'an'ın hakkını ödemek budur. Yoksa, benim oğlan 3 yıl Kur'an kursuna gitti hafız oldu maşallah. E nerede senin oğlan namaz kılıyor mu? Kılmıyor. Nerede senin oğlan sigara içiyor mu? İçiyor. Bir içiyor mu? Vallahi kerata arada içiyor. Yani nedir bu ya? Bu nasıl hafız? Bu cani mi hafız mı bu? Cahil. Öyle hafız olur mu? Kur'an-ı Kerim'den istifade etmemiş. Papağan kuşu gibi ezberlemiş. Kur'an'ın mesajını algılamamış, anlamamış, idrak etmemiş, iman etmemiş. Ay yaş bir şekilde dolaşıyor sağda solda. Görenlere de hafızım ben diyorum. Ne yaparsın ya? Böyle hafızlık olmaz. Böyle Kur'an hadimliği olmaz. Yüzlerce Kur'an kursu açıyoruz. Programları sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberletmeye dayalıdır. Allah'ın istediği bu değil. Allah'ın istediği bir ayet okun, ezberlesin, anlasın, yaşasın. İkinci ayete geç kardeşim. Peygamber sahabeye böyle öğretti Kur'an'ı. Ayet, ayet öğretti. Sahabe der ki, biz bir ayeti aramızda istişare etmeden, onun manalarını anlamadan, onu hayatımıza tatbik etmeden diğer bir ayete geçmezdik diyor. Hafızlık budur. Kur'an eğitimi budur. Kur'an'ın yolunda olmak budur. Yoksa Ezberle dur. Manasını bilmeden, ahkamını bilmeden, talebini bilmeden, emrini bilmeden, nehyini bilmeden ezberle dur. O yüzden bu Kur'an kurslarının programlarının gözden geçirilmesi lazım. Bu talebeler kuru kuru ya Kur'an'ı kelime ezberleyecekleri yerde Ayet ayet manasını kavraması lazım. Bilmesi lazım. idrak etmesi lazım. Ve hocaları öğrenmiş olduğu ayetleri acaba hayatına tatbik ediyor mu? Etmiyor mu? Bunun kontrolünü yapması lazım. Yoksa metni tabi şu kadar çekeceksin. Metni mutlasılı dört elif çekeceksin. Üç elif olsa tokadı yersin. Maksat bu değildir yani. Maksat bu değil. Ya biz zaten kendimize en büyük kötülüğü bu yüzden yaptık. Kendi kendimize kandırıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in harflerini ezberlemeyi en büyük marifet zannediyoruz manasını anlamadan Kur'an-ı Kerim'in harfleriyle uğraştık, kılıfıyla uğraştık. Manasıyla, emirleriyle uğraşmadık. Onu anlamaya hiç çalışmadık. İmamlık yaparken "Amenar Rasulü" okuyorum. Cemaatten bir terzi katmıyor. Var orada 500 tane cemaat. Büyük Cami bir tane kalkmıyor Amener Rasulü okuduğum zaman. Ancak denedim bunu ben. Ancak Amener Resulü'yü okuyup da manasını vermeye başladığım zaman cemaatin yarısı kalkıp gidiyor. Bak Arapçasını okuduğum zaman kimse kalkmıyor. Ama Arapçasını okuyup da Türkçesi de Rabbimiz burada böyle söylüyor dediğim zaman çıkıp gidiyor yarısı. Çok denedim. Defalarca de aynı şey oldu. Nasihatı sevmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i anlamayı sevmiyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bunları ben yaşadım. O yüzden Kur'an'ın hadimi olmak, Kur'an'ın ehli olmak için onu peygamberimizin anladığı gibi anlamak lazım. Sahabenin anladığı gibi anlamak lazım. Kur'an hayatımıza yansıması lazım. Hepimiz yaşayan Kur'an'lar haline gelmemiz lazım. Yoksa bunun öbür taraftan bakıldığında sadece şekilcik, şemalcilik yaparız yani. Nedir? Hafız. Maşallah hafız. Namaz yok, niyaz yok, hafız. Dertler çok. Problemler çok. Ancak 3-5 kişi geldi konuşuyoruz dertlerimizi problemlerimizi daha nasıl iyi olabiliriz çözümler üretmeye çalışıyoruz eleştirilerimiz kendimizedir kendi bünyemizi kendi vücudumuzu kendi yapımızı eleştiriyoruz çare arıyoruz yalnız bunları yaparken daha kalabalık olmamız lazım Yok. Bu işlerle ilgilenen yok ya. Ahiret ahirete, cennete davet edenlerle pek kimse ilgilenmiyor. Ha şuraya bir orkestra kursak şuraya o kişi, herkes gelir. Allah, ne oluyor ya? Veya bir şaklabanlık falan olsa böyle, güldürü bir program falan. Toplarsın herkesi, gelir. İşte bu nedir? Akrep sokuyor ama dünya sevgisini vermiş olduğu sarhoşluk bizi engelliyor işte. O zaman dünya sevgisinin ayarını biraz yapalım değerli kardeşlerim. Ayarını biraz yapalım. Çok Ayar çok kaçtı. Evet. Namaz konusuna giremedik. Anlatacaktık ama. Girdik başka konulara. Nasipten başkası gelmez. Oldu böyle. Allah birinizden razı olsun. Allah söylediklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Söylediklerimizin tesirini yüreklerimizde, kalplerimizde halk ediniz. Allah borçlarımıza eda, hastalarımıza şifa nasip ederiz. Hasta kalplerimize şifa nasip ederiz. İmanımızı imanımızı olgunlaştırmayı, kamil bir imana ulaşmayı bize nasip ederiz. Vatanımıza, milletimize sağlık, selamet, afiyet, İslam'la şuurlanmayı nasip ederiz. Cümlemizi cehennem narından azat eylesin. Cennetine kabul eylesin. Hayırlı ölümlerle ölmeyi ve cennette müjdenmeyi bize nasip eylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nefiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.